Kaynaklarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlikten önceki hayatıyla ilgili çok az bilgiler var arkadaşlar. İşte değil başlı birkaç konu var. Bütün siyah kitapları o konuları bize aktarıyor, anlatıyor. Biz elimizden geldiğince meşhur olan bilgilerin dışına çıkmamaya riayet ederek, dikkat ederek o bilgilerden bugünkü hayatımız için ne gibi mesajlar çıkarabiliriz? Onun üzerinde bulmaya çalışacağız. Peki neden sizce... Bir düşünün bakalım. Yani Efendimizin e, sahabesi onu bu kadar dikkatle dinlerken e, başlarımızın üzerinde kuş varacak varmış da kıpırdarsak uçacakmış gibi dinlerdik diyorlar Efendimiz'e. Bu kadar dikkatle dinlerken ondan duydukları sözleri asırlar sonrasına ezberleyerek binlerce sözü ezberleyerek aktarmaya bu kadar özen gösterirken yolculuklar, yani hayatlarını bile tehlikeye atan, atacak yolculuklar yapmışlar, ilim e, seyahatleri yapmışlar. Neden? Onun peygamberlikten önceki hayatını kurcalamadılar. Orayla ilgili bir şeyler öğrenmediler. Hatta arkadaşlar o kadar ki kaynaklara göre doğum tarihi bile kesin değil. Yani 569'da mı doğdu? 570'de mi doğdu? O iki yıl içerisinde çeşitli tarihler veriliyor neden sizce o hayat hikayesi kısmı bu kadar zayıf kaldı yani peygamberimizin sihiri içerisinde o ilk 40 yıl öyle birkaç tane olay var işte çocukluğu, babasının, annesinin vefatı, dedesinin vefatı şah yanına verilmesi çobanlık yapması ondan sonra Hazreti ile evliliği, i̇şte çocukla da oluyor ticaret uğraşıyor haber oluyor. Kırk Ondan sonra ama her şeyi çok detaylı biliyoruz. Ee, çok detaylı demeyelim de yani geçmişin daha öncesine kıyasla. Sizce neden? Önce bir düşünün. Cevap vermek zorunda değilsiniz. Bunlar sınav soruları değil. Hı. Retorik sorular denir bunlara. Yani düşünülmek için dikkatinizi etmek için konuya sorulmuş sorular. Acizane kanaatim benim öğrendiğim yani okuduğum dinli kaynaklardan çıkardığım netice arkadaşlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Yanlış olabilir demek. Farklısarlık <gülüyor> enerjik bizim dinimizde şahısların yaptığı işin ve o dinle birleşmiş olan mesela ilim ehli midir? İşte sanat ehli midir? Siyasetçi midir? Bir devlet adamı mıdır? O yaptığı işin dışındaki yani tecessüs hani bu acaba orada ne yaptı? Acaba Peygamberimiz Hazreti Hatice'ye eklenme teklifini nasıl yaptı? Bilmiyoruz yani. Nasıl yapmış? Bilmiyoruz. İşi i̇şte ne zaman doğduğumuz? Bilmiyoruz yani. Diğer detayları çok fazla bilmiyoruz. Bildiğimiz birkaç olay var. Çünkü arkadaşlar, bakın bugünkü anlayışın tam tersi şahıslar önemli değil. O kadar ki Yakın zamana, yani burada 300-400 sene öncesine kadar yaşamış ulemanın bile doğum tarihlerini bilmiyoruz. Ölüm vefat tarihlerini biliyoruz. Ansiklopediye açın. Mesela bir alimin biyografisine bakacaksınız ansiklopediden. Vefat tarihi verilir. Çünkü e, her doğanın doğum kaydı o kadar titizlikle tutulmamış. Yani bir, önce bir adam olsun bakalım kayda değer biri mi yani? Kayda değer biri mi ki? Hani onun tarihleri tutulsun, şeceresinde. Tutulsu. Mesela bizim müfredatımız içinde yok. Çünkü Peygamberimizin, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra oluyor. Bir takvim belirleme ihtiyacı hasıl oluyor Hazreti Ömer'in milafeti döneminde. Çünkü yazışmalar karışmaya başlıyor. Hani devlet büyüyor, sınırlar büyüyor, kurumsallaşma başlıyor, devlet organizasyonu kurulmaya başlanıyor, divanlar teşkil ediliyor vesaire. Ve artık yazışmalar karışacak tarih atmaları lazım yani. Çünkü ondan önce zaten yazılı bir toplum değillerdi. Uzun uzun anlattık size. Zaten bir kabile toplumuydular. Ve takvim kullanılacak. Şimdi bugünkü kafayla biz olsak arkadaşlar. Doğu'da İran var. Onun doğusunda Çin var. Batı'da Roma var çok büyük Roma imara kalıyor. Bunların takvimleri de var, bunların bütün bir medeniyetin bir devletin ne kadar kurumu var, kuruma ihtiyacı varsa hepsi var buralarda. İşte bunlardan birinin takvimini alalım yani. Değil mi? Ne kadar entegre olursak o kadar başarılıyız. Hani bugün arkadaşlar oturuyorlar yani oradaki özgüvene nasıl hayranım size anlatamam. O takvim belirleyen heyetin ferasetine Öz güvenine oradaki medeniyet kurucu güce, yani o kendini kendine ait bir medeniyeti kurmaya olan inanca müthiş bir hayranlık duyuyorum. Oturuyorlar, diyorlar ki bizim bir takvimimiz olması lazım. Hiç şuradan mı şuradan mı alalım konuşulmuyor. Takvim yapacağız. Takvim başlangıcı ne olsun? Nereden başlatalım kendi tarihimizi? Arkadaşlar eğer şahıs merkezli olursanız peygamberimizin doğumuyla başlatırsınız. Veya hadi peygamberin doğumu ihtilaflı peygamber oluşuyla başlatırsınız değil mi? Onunla başlatmıyorlar arkadaşlar hicretle başlatıyorlar. Niye? Çünkü hicret İslam'ın kişisel bir iman hareketinin bir medeniyete dönüşmesinin başlangıcıdır ve bize yani hem o takvim bir takvim inşa edelim diye toplanması o heyetin hem de bir takvim başlangıcı için seçtikleri tarih bize bir medeniyet kurucusu olacak gençlerin yeni neslin o taze kanın yani nasıl olması gerektiğini gösteriyor inanılmaz bir şekilde ya. Yani. Şimdi ben gençlere derdim ki yıllardır yıllardır şu anda en yüksek sayıdaki belki de genç kitlesine ulaştım. Onlara şunu diyordum, size de söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi hocam ne var yılbaşı kutlasak? Yani biz Hristiyanların Bayramı'nı kutlamıyoruz ki. Biz işte yeni bir yılın girişini kutluyoruz. İşte doğum günü kutlasak? Yani artık zaten doğum gününü kimse sorgulamıyor. Arkadaşlar benim çocukluğum da birinin doğum günü yapması gibi olmak gibi bir şeydi ya yani, Müslüman camiada. Şimdi öyle bir şey yok. Unutursam ayıp. Yani başka, yakın birinin doğum gününü unutursam ayıp. İşte evlilik yıl dönümleri bilmem neler bunlar hiç yoktu arkadaşlar. Bizde kutlama deyince kandil vardı. Cuma geceleri vardı. Ciddi kutlamalar yapılırdı. Detaylarına girmeyeyim. Şimdi arkadaşlar onlara diyorum ki böyle duyenlere. Şimdi beraber bir hayal kuruyoruz. Sizinle de kuralım arkadaşlar. Bütün dünyada hilal ve ay yıldız rozetleri New York'ta, Tokyo'da ve Danimarka'da, Kopenhag'da, Güney Afrika'da, işte Hindistan'da, bütün dünyada arkadaşlar bu rozetler böyle çantalara, tişörtlere, işte siz söyleyin ne kadar yani aksesuar varsa insanlar bunları takıyor. Tamam mı? Hayal duruyor. Türkçe kursları açılmış, bütün dünya Türkçe öğrenmeye çalışıyor. Çatpat, ama Türkçe öğreniyorlar. Paralar harcanıyor. Hepimiz Türkçe hocası olarak dünyaya dağılıyoruz böyle. Her yerde de gittik mi muhteberiz. Niye? Türk bizim sayemizde Türkçe öğrenecekler. Ondan sonra bütün gençler, bu saydığım Paris, işte Londra, her yer yani, bütün gençler kulaklıkları takmışlar Türk halk müziği, Türk sanat müziği, Arabesk olun dinliyorlar. Arkadaşlar böyle veya Türkçe müzik dinliyorlar. Sebep olsun fark etmez. Türkçe dinliyorlar. Yani. Nasıl hissedersiniz kendinizi? Bir de Kurban Bayramı gelince bütün dünyadakiler diyorlar ki biz tabii ki Müslüman olmadık. Ama taze et kesmek, yemek işte bunu böyle fakir fukaraya dağıtmak, ailenin bir araya gelmesi çok güzel bir şey. Güzel bir gelenek. Beğendik yani bunu. insan ilişkilerini kuvvetlendiren bir şey. Bak ben yazarım böyle bunun altına. İnsan ilişkilerini kuvvetlendiren, toplumsal dayanışmayı destekleyen bir şey, bir alet. Çok beğendik. Onun için biz de yapıyoruz deseler. Her yerde kurbanlar kesilse arkadaşlar bütün dünyada nasıl hissedersiniz? İşte adamlara kendilerini öyle hissediyorsunuz arkadaşlar. Ve bunu gönüllü olarak yapıyorsunuz. Ve bunu yapanları da kurumlu buluyorsunuz. Yani bunu yapmak il, bunu yapmamak Yani Anlatabildim mi? Yani bu bu karakterle o takvim bulan karakter aynı olabilir mi yani? Aynı olabilir mi? Ama sizi suçlamıyorum. Bu asla bir suçlama konuşması değil. E, bu yani sosyologlar hep böyledir işin içinden çıkmak için. Efendimizin doğum tarihinin kesin olmaması, e, peygamberlikten önceki hayatının çok detaylı bir şekilde kaydedilmemiş olması e, bana bunları çağrıştırıyor. Peki peygamberlikten sonraki hayatına bakalım arkadaşlar. Nasıl gusül ederdi? Evet, tövbe ya Rabbi yani. Nasıl gusül ederdiyi niye soruyorsunuz kardeşim? Mahrem bir şey değil mi yani burası? Hayır soruyorlar arkadaşlar. Peygamberlikten sonra her şeyi soruyorlar. Yani ben öyle sorular var ki anlatmaya ben utanırım. Sordukları ve cevaplana. Niye? Çünkü peygamberlikten sonra yaptığı her şey din onun din. Nasıl kendi nasıl yapacak oradan öğrenecek ya. Yani. Anlatabiliyor muyum? Artık o e, Mekkeli İbrahim tarafından eğitilen yaptığı her şey ahsap suresinde, başka Ali İbran suresinde, başka surelerde de yaptığı her şey Allah'ı ve ahiret gününü seviyorsanız sizin için en güzel örnek ondadır diye Allah tarafından örnek olarak, model olarak sunulan bir şahsiyet vardı. Oradan sonra saçını nasıl ayırırdı arkadaşlar? Oturma şekilleri. Peygamberimizin oturma şekilleri diye kitapta bölüm var. Efendimizin de böyle bazen rahat oturduğunu, mesela Mescid'de bir duruşunu tarif ediyor. Size söylediğim Ali Yardım'ın Şemail kitabı. Diyor ki Mescid'de bir gün Efendimiz diyor sırt üstü yatmış, sol dizini kırmış. Sırt üstü yattıktan sonra sol dizini şu şekilde yani kırıyor. Sağ da dizinin üstüne atmış şekilde istirahat ediyor diye Ha, yani fena değilmişiz diyorum sana. Mesela Efendimiz'i öğrendiğimizde böyle bir şey var. Size e, belli hususları saklanan sadece belli yönleri çok öne çıkarılan bir peygamber var. Böyle o, onu herkes işine geldiği gibi anlatıyor. Bazılarına göre devamlı gözü yaşlı bir pirifani. Bazılarına göre sürekli açlıktan karnına taş bağlamış bir e, yarı aç yarı top gezen bir dermiş. Bazılarına göre devamlı kan dökmüş, devamlı hayat boyunca savaşmış bir asker, bir kumandan. Yani herkes hoşuna giden bir tarafını öne çıkararak anlatıyor. Eğer onu bir bütün olarak öğrenmek istiyorsanız, sadece siyer kitaplarını değil, hadis ve şemail kitaplarını da okumanız gerekir. Mesela benim çok hoşuma giden bir yer var, söyleyeyim size. Bir gece Medine'de bir gürültü kopuyor ama hayal edin arkadaşlar, şimdi biz şehirde, Gökyüzünü göremiyoruz şehir ışıklarından gece. Yani yıldızları göremiyoruz. Orası zifiri karanlık. Böyle dolunay falan da yok o gece. Zifiri karanlıkta bir gürültü büyük bir ses duyuluyor. Herkes elinden dışarı fırlıyor Çünkü bir askeri baskın mı oldu? Hani bir şey mi? Bir savaş korku dönemi. Ondan sonra sahabe diyor ki işte biz böyle telaş içinde millet uykudan uyanmış ne yapacağını bilemiyor. Böyle şey yaparken bir baktık geliyor Peygamberimiz diyor eğer siz bir ata binmiş... Eğer siz atı, tabi ne ancak filmlerde görüyorsunuz siziniz. Yani eğerli ata binmek bile bugün aranızdan kaç kişinin yapabildiği bir şey. Ondan sonra bir de eğersiz ata biniyor. Yani sırtında hiçbir şey yok gecenin o vaktinde. Bütün bilinenin etrafını kolaçan etmiş. Ve gelip diyor ki yani daha insanlar ne oldu diye ne kadar diyor ki sakin olun hiçbir şey yok diyor. Böyle bir cevval bir insan yani. Sahafeden biri, Ali Yardım'ın kitabında, Şemai kitabında okudum bunu da. Peygamberimizin tarif arkadaşlar. Diyor ki, bir gün diyor, Efendimiz'i hutbede gördüm diyor. E bakın buralar nasıl tarif edilmiş yani peygamberlikten sonrası. Niye? Bir hadisten en az 5-6 tane fıkı hüküm çıkıyor yeri geldiğinde. Peygamberimizin diyor, bir gün hutbede gördüm. Üzerinde Yemen işi kırmızı yeşil çubuklu bir entarih. Çubuklu demek eskilerin tabir çizgili. Kırmızı yeşil çizgili arkadaşlar. Saçları omuzlarında, başında kırmızı sarık. Peygamber Efendimizin her elbisesine göre sarığı varmış arkadaşlar. Başında kırmızı sarık, yüzü dolunaydan daha parlak. Hayatımda bu kadar güzel bir manzara görmedim. Bundan daha güzel bir şeye bakmadım hayatımda. Yani böyle de bir insan peygamber. Ama işte mesela o entiharı çok kıymetli bir defasında bir hep dirhem geçer ya işte şu kadar dirhemlik bir peygamberimize bir gömlek geldi falan diyor. Dirhemi bilmediğimiz için anlamıyoruz. Bundan bir 10 sene 15 sene kadar önce bir çevireyim dedim şunu dirhem şimdi ne kadar falan filan. 10-15 sene öncesini söylüyorum arkadaşlar 1500-2000 liraya yakındı. Hediye geliyor peygamberimize Yemen'den? Değil onu. Şimdi çok hoşumuza gitti değil mi? Tamam biz de markalara paraları <gülüyor> saçabiliriz diye çıkarıyorsunuz hükmü. Birisi diyor ki ya Resulallah ne kadar güzelmiş entalim diyor. Çıkarıp veriyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu sünneti siz uygulayın. Hepimiz yani. Ee, bak bütün oradan sonrası çok detaylı yazılmış. Kayıtlara geçmiş hatta özel hayatına kadar sorulmuş yani. efendimiz. Peygamberlikten sonra artık o bir rol model olduğu için efendim, efendimiz sayesinde. Bir de doğumu ile ilgili burada kitabımızda geçmeyen bir e, rivayet var. Onu size aktarayım. Bu da bize güzel bir vizyon kazandırıyor. Şimdi arkadaşlar kafirlerin bile hepsinin bir olmadığına bir rivayetle dikkatinizi çekmek istiyorum. O da şu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü doğuyor. Peygamberimiz doğunca biliyorsunuz babası doğumundan önce vefat etmişti. Peygamber Efendimiz dünyaya gelince bir cariye koşa koşa amcası Ebu Leheb'e müjde vermeye gidiyor. Hayal ettiniz değil mi? Ebu Leheb'i sonradan tabii aslı bir İslam düşmanı olacak ama o gün kim? Ebu Leheb Peygamberimizin amcası. Yani kendisinin kardeşi vefat etmiş. Kardeşinin de bir erkek evladı dünyaya gelmiş, bir cariye bunu ona müjdelemeye geliyor. Ebu Lehe seviniyor, çok seviniyor. Neden? Artık anlattım biliyorsunuz. Çünkü her bir erkek yeni bir savaşçı demek. Kabilede yeni bir güç demek. Yani o gün bir kabilenin gücü hatta ilk nüfus sayımlarında kadınlar sayılmıyor. Kadınlar bunu aşağılanmak falan olarak bugün algılıyorlar. Hayır efendim çünkü ilk nüfus sayımları savaşçı sayılır. Yani kaç kişiyiz bir savaş olursa Kaç kişiyiz? Bunun için, i̇lk nüfus sayımları bunun için yapılmış. Dolayısıyla tabii ki kadınlar yazılmamış. Yani bunun aşağılamakla birisi yok. Bu kadar değerli. Dolayısıyla bir oğlan oldu. Aileye bir oğlan düğe katıldı. Sevincinden cariyeyi azat ediyor. Çünkü ki Git diyor benim bir erkek yeğenim olmuş. Madem seni azal Peygamberimiz diyor ki Ebu Lehe bakın sonra bütün hayatını İslam düşmanlığıyla geçirdi. Ebu Lehe diyor o davranışından ötürü pazartesi günleri azabı hafifletilecek. Yani arkadaşlar işte adam kafir ama şu kadar iyiliği var. Tamam cehennemde de mevkiler var zaten. Yani yerler var. Eşit değil. Cennette de mevkiler var. Birisine dedim ki ben seneden önce bir akaid dersi vermiştim. İşte orada ders anlatırken bu iman küfür meselesini dedim ki bakın efendim Sallallahu Aleyhi Vesallem'in hadis-i şerifi var. Çok açık, kesin ve çok sağlam. Diyor ki kalbinde zerhe kadar iman olan erge cennete gidecek. Biliyorsunuz değil mi bu hadisi? Dedi ki hanım bana peki hocam biz o zaman sadece bir derece farkı için mi bütün hayatımızı geçiriyoruz? Yani o da cennete gidecek ben de gideceğim. E ama o hiçbir şey yapmamış. Sadece her kadar bir iman var. Ben işte örtüleceğim diye, namaz kılacağım diye, zekat vereceğim diye, işte harama girmeyeceğim diye. Şimdi e, size şunu söyleyeyim kendinizi iyi hissetmeniz için arkadaşlar. Hep bize şu söylenir. Dinden neyi eksik yapıyorsun onu düşün. Evet bunu düşünün ama bu unutmayın psikolojik olarak bu çok ilerletmez insanı arkadaşlar insanı ilerleten şey bazen de neyi yapabiliyorum duygusundur. Çünkü bunu yapabildiysem bu da yapabilir. Ben de diyorum ki insanlara lütfen ara sıra her zaman ilk çok her zaman böyle düşünürsen çok narsist ve şey olursun yani kendinden emin olursun cennetlik olduğuna o da görür. arasına da şunu düşünün. Ben Allah'a ve ahirete inanmasaydım neler yapar? Yani düşünün hesap yok, cennet cehennem yok, hayatın hesabını vermek diye bir şey yok. Neler yapardınız arkadaşlar? Yani hayal edin diye. Hiçbir sınır yok yani. Günah yok, ayıp yok. Bir düşünün. İşte onların hepsini Allah'a ve ahiret gününe inandığımız için bıraktınız. Yani siz dinin çoğunu yaptınız, çok azı kaldı. Anlatabildim mi yani? Ve en büyüklerin yani hepsine hakim oluyorsun, zina etmiyorsun, kumar oynamıyorsun. Dolayısıyla arkadaşlar cennetteki yani bizim bu kadar çabamız kalbinde zerre kadar iman olan da cennete gidecekse bizim bu kadar çabamız yani sırf bir derece farkı için mi? Bence çok önemli bir soruydu. Ben böyle bir sarsıldım ilk önce. Sonra dedim ki evet, evet. Çünkü doğru cevap bu. Evet. Derece farkı için. Ama derece farkı basit bir şey değil arkadaşlar. Sultanbey'in diyelim. Sultanbey'in en en öbür uçlarında yani bilmediğim yerler. Ve yolun, suyu, elektriği olmayan tek göz. Bir gece konuda oturan da İstanbul'da oturuyor. Boğaz'da yanında oturan da arkadaşlar. Peki Boğaz'da yanında oturan niye bu kadar para harcıyor? Derece farkı için bizim bütün hayatımızda niye bu kadar çalışıyorsunuz liseye, iyi liseye girmek, iyi üniversiteye girmek iyi dereceyle mezun olmak niye? derece farkı için arkadaşlar derece farkı basit bir şey değil de, bütün hayatımızı biz derece farkı için geçiriyoruz 20 liraya da var, 200 liraya da var, 2000 liraya da var her şey böyledir arkadaşlar ve bu açıdan yani bu efendimizin Hayatından bize anlatılan her noktası, her noktası işte bizim böyle genel bir dünya görüşü, doğru bir İslami bakış açısı, daha sağlıklı, daha mutedi bir efendim İslami dünya görüşü geliştirmemize yardım eder. Onun için siyer sadece bir tarih kitabı, tarih değildir yani. Siyer kitapları da sadece tarih kitapları değildir. Daha önce Araplarda Muhammed ismi hiç kimseye verilmemiş. İlk defa peygamberimize verilmiş ve garipsemişler biraz. Dedesi koyuyor bu isme Abdülmuttalip. Neden diyorlar böyle bir isim verdin? Hamt kökünden geliyor peygamberimizin ismi. Muhammed övülmüş demek. Onun yerde ve gökte övülenlerden olmasını istediğim için diyor. Doğumundan sonra 3 veya 9 gün... Annesi Amin'e emzirmiş. Daha sonra kısa bir müddet Ebu Leheb'in cariyesi Süveyb'e emzirmiş. Abi bu cariye daha önce Hazreti Hamza'yı ve Ebu Seleme'yi de emzirdiği için bunlar süt kardeşi sayılıyorlar. Ve arkadaşlar bir gelenek var. Şimdi o geleneği biraz konuşacağız. Mekke'de yeni doğan çocuklar eğer varlıklı bir yani orta hali ve üstündedir ailenin çocuğuysa kalsüt anneye veriliyor. Böyle bir gelenek var. Ve bu yüzden çocuk alabilecek, yani bakmak için çocuk alabilecek kabileler zaman zaman Behke'ye kafileler haline geliyorlar. Yeni doğan çocuklar onlara emanet ediliyor ve onlar tekrar yerlerine dönüyorlar. Yani yılda bir kere o çocuk annesi diye görecek, görmeyecek. Haa efendim çocukluk çağını, ilk çocukluk çağını atlatana kadar. Bu pedagojik mi? Bu çocuk psikolojisinin ne yapar? Onun haltranlarında yıkıcı bir iz bırakmaz mı? Yani anne çocuk ilişkisini bozmaz mı? Değil mi? Hani şimdi buradan neler neler çıkar arkadaş? Ama hepiniz bunu biliyordunuz. Peygamberimizin süt anneye verildiğini. Hiç böyle düşünmediniz mi? Yani düşünmediniz mi? Ya nasıl vermişler ya? Yani nasıl gitmiş o çocuk? Aciz bir kanaatim var arkadaşlar. Bir uygulama... Herkes tarafından yapılıyorsa, yani bir adetse travmatik olmadığını düşünüyorum. Birine yapma, yapacak kadar travmatik olmadığını düşünüyorum. Ama hani bunu tartışabiliriz. Tabii nasıl bir aileye gitti, onlar nasıl baktılar, o ayrı bir şey. Bu süt kardeşe verilme sırasında eden bir hadise var. ve Mecid Mecit'in peygamberimizi anlatan filminde o sahne çok güzel işlenmiş. Halime arkadaşlar, peygamber efendimizi e, Bekir, kabilesi miydi? E, he, Saat bin Bekir kolundan Hevazin kabilesinin Saat bin Bekir kolundan içlerinde Halime binti Ebu Züeybin'de bulunduğu on kadın emzirmek için çocuk almak üzere Mekke'ye gelmişlerdi. Yanında kocası da var. Şimdi Halime kocasıyla birlikte geldi Şimdi arkadaşlar bunlar küçük bir heyet olarak geliyorlar. Nasıl bir çocuk istersiniz? Kendinizi süt anne yerine koyun. Fakir ailenin çocuğuna bakmak istersiniz, zengin ailenin çocuğuna. Herkes varlıklı bir ailenin çocuğunu almak istiyor. Ve Halime'nin arkadaşlar cılız bir keçisi var. O gelenler içerisinde en fakir, cılız bir eşeği var, affedersiniz. Gelenler içerisinde en zor durumda olan en fakir aile Halime. Ve eşeği cılız olduğu için geride kalmış kafir eden, önden giden kadınlar bütün zengin ailelerin çocuklarını almışlar. ve tek peygamberimiz kalmış. Geriye de bir tek halime kalmış arkadaşlar. O da işte çaresiz boş dönmek istemiyor. Yani işte yetim, babası da yok. Kim destekler? Yani amcalar yardım eder mi, etmez mi? E, belli değil ama eli boş dönmek istemiyor. Hiç yoktan diyor. Onu alıyor. Şimdi arkadaşlar bazen öne geçmeniz nasipsizlik bazen arkada kalmamız nasıldır? Asla bunu bilemezsiniz. Biz öne geçmek isteriz. Bu normaldir. Başkalarını ezerek değil kendi çabamızla. Bunu unutmayın. Her zaman öne geçmek isteyin. Eskilerin bir sözü var. Himmetin Ali olsun derlerdi çocuklara. Eskiler. Hadi yavrum çalış. Himmetin Ali olsun. Himmetin Ali olsun ne demek? Hedeflerin, gayretin hep en büceye olsun. En üstün neyse onu hedefle. En çok çalışkanlık, en çok gayret nasıl gösterilecekse öyle göster. Himmetin ali olsun. Öyle düşüye razı olma. Hani yüksek hedef koy, yüksek çaba sarf et böyle teşvik ederler. Peki ettik. Ama olmadı. O olmadı, bu oldu. Arkadaşlar, onunla da razı ve barışık olmak ve Onda da bir hayrın olabileceğin, yani ondaki hayra odaklanmak. Acizane kadertim, biraz Esma-i çalışan ve okutan, işte kendi çapında yazan birisi olarak söylüyorum. Esma-i Hüsna'ya bir emek verdim arkadaşlar, olabildiği kadar. büyük Bir alimden hiç değilim. İşte bir vaiz ne kadar yapabilirse, Esma-i gördüğüm kadarıyla arkadaşlar, Allah sırf şer olan hiçbir şey yaratmaz. Şer. Yani hiç içinde hiç ayırıyor. Böyle bir şey yaratmaz. Ee, başımıza gelen bir şer, eğer biz onu öyle yorumlarsak bizi çökertir, yere yapıştırır. Majör depresyona gireriz. Eğer biz onu başka türlü yorumlarsak bizi veli yıkılar, evliya yapar. Veya ağrı, hikmet sahibi birisi yapar. Olgunlaştırır. Bugünkü daha basit ifadelerle, Olgunlaştırır nasıl algıladığımız, nasıl yorumladığımız ondan nasıl istifade ettiğimize bağlı olarak bunlar değişebilir. Eğer bir şey pür kaderse yani benim, mesela Halime'nin ki orada onun hayırlı olduğuna zaten iman edeceksiniz zaten. Çünkü bir şey bakıyorsun yani olay kendiliğinden öyle bir noktaya geldi ki senin orada yapacağın zaten hiçbir şey yoktu yani. O bir defa olanda hayır vardır demiş ona atalarımız. O bir defa kesinlikle senin için hayırdır, oradaki hayra odaklanman lazım. Arkadaşlar psikolojide okuduğum kadarıyla e, psikolojik anne diye bir terim var. Yani çocuğa bakan kişinin çocuğun ruh sağlığına zarar vermemesi için illa kendi annesi olması gerekmiyor. Bir biyolojik anne var, çocuğu dururan anne. Bir de mesela diyelim o anne... Vefat etmiş, işte bir şey olmuş, herhangi bir şey olmuş. Anne yok. Mesela teyze bakıyor, mesela babaanne, anneanne bakıyor, hala bakıyor veya üvey anne bakıyor. Ama o kadar güzel bakıyor ki biz bir doğurmamış ya yani. İnanın arkadaşlar, belki aranızda da vardır, hiçbirinizi kastetmiyorum. Ben öyle hayat hikayeleri dinliyorum ki insanlara en büyük zararları kendi anneleri veriyor hikayeyi dinlerken insan o kadar insan kadar yaşamış gibi oluyorsunuz yani. Dolayısıyla bu yani Allah Allah annesinden niye alınmış, annesi niye öyle olmuş. Şimdi o günde biz yaşasak annenin yerine koyun senin çocuğunu kimse almıyor. Vermek istiyorsun. Kimse almıyor. Niye? Çünkü fakirsin nispeten. Yani bu daha kötü. Verememesi daha kötü o gün için. Bunu bir defa anlayalım. Niye veriyorlar? Niye Mekkeliler çocukları böyle süt hamlelere vermişler? İki sebepten ötürü arkadaşlar. Bir, Mekke'nin havası hastalıklı bir hava. Size şunu söyleyeyim. Bütün şehirler hastalıklıdır arkadaşlar. Hatta şehirlerde en kalabalık yerler. Mesela biz üşütlüğümüz <gülüyor> için hasta olmayız aslında. Ceryanda kaldığımız için hasta olmayız. İçeride büyük birisinin olduğu bir otobüse bindiğimiz için hasta oluruz. Yani ne kadar kalabalıksa, Salgın diye bir film var. İzleyin arkadaşlar. En, bakın burası kamu spotu. Evlerinizi çok yıkamanız gerekir. En çok hastalıklar el temasından aslında ulaşıyor. Şehir havası bir defa kötü. Bir de burada bir şey daha söyleyeyim. Mekke'nin coğrafyasını hatırlayın arkadaşlar. Bir çukurun dibindedir Mekke. Her zaman yüksekler daha sağlıklıdır. Yani çok yüksek olmamak gayrı. Yani hava dar, yüksek yerler daha sağlıklı. Dolayısıyla yaylalara gönderiyorlar işte. İkinci sebep ki en önemli sebeptir o, sağlıktan da önemli bir sebeptir. Ee, Badiye'de yani şehrin dışında, çölde ve arasında Arap dilinin en bozulmamış hali konuşulduğu için. Yani en fasih Arapça, bizim anlayışımızın tersine arkadaşlar, en fasih Arapça çölde konuşulduğu için... Ee, çocuklarının fasih bir dille konuşmalarını istiyorlar. Bu yüzden de e, gönderiyorlar. Bu iki sebeple Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kendisinin düzgün bir lisanla sahip oluşunu çocukluğunu bu kabile arasında geçirmesine bağlamış. Allah'a emanet olun. Kırmadasında pek rağbet görmemiş.